O vakit onlara denildi ki şu şehre Kudüs'e yerleşin. Oranın ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin, yararlanın. Affet bizi yaran bena hıtta deyin ve şehrin kapısından tevazu ile eğilerek girin ki suçlarınızı bağışlayalım. İyi ve güzel davrananlara ayrıca daha fazla mükafatlar vereceğiz. Ama aralarındaki zalimler sözü kasten değiştirdiler.